sallı ala rasulina muhammed sallı ala tabiibi qulubina muhammed salli ala aladini bina muhammed alhamdulillahi rabbi aslu ulul a'la alkhadirul farzul ladhi Habbitlena qadama na sagh illana misrana magfirlena usyana ya rabena ya rabena Awaz bi na min ash-shaytan radim Bismillahirrahmanirrahim Istazimizun emrine itiban Mevlana Halid riayetin al-ghadadi hasrkan Demki basından konuşacağız inşallah Allahü Rahman. Rabbim <gülüyor> arasında ne lütf dersen, müminlerin kalbi ne çekebilirse, Rabbim tevkini isam görüp ne konuşturursa konuşacağız Rabbim tesirine katkı ile. Söyleyen dinleyenden dinleyenden amel edenden Rabbimiz razı olar senam muafık ameller tefiiği ileye mevlana Halit ziya in el baqati kul sirru'l aziz allah şefaatine nail etti ya rabbi ve zekirü'n nefes nefesi mükellem memduhatul ahlak ahlakü memduha nezel ahlakü Hizmetha layık ahlaklı. Hamilul eza. Eza'yı tahammül eder. Eza'ları götürür. Beyan-ı ve tatlı. Konuşması bayan tatlı. Bu lisan, lisanında talakat var. Konuşması talakatlı. Allah yolunda laimin levminden hafif Allah yolunda laimin levminden hafif etmez. Ayet-i de Halid-i Zülcelal'ım buyuruyor. Estağfurullah Bismillah. La yekâfûne levmete laim. Habibim Ahmet, Resulüm ya Muhammed. Laimin levminden havfetme, korkma. Onlar levm etmeye alışmışlar. Şairde derler, kahinde derler, de derler. De de Lakin halik Zülcelal size öyle şey lütfetti ki, öyle şey lütfettim ki hiç kimsenin ne geçemeyecek. Takdiri huda kuvveyi bazu ile dünmez. Allah'ın takdiri kuvvetli bileklerle kimse döndüremez. Bir şem'aki Mevla yaka bir veç ile sönmez. Seni yakan Allahu Teala Hazretleri, seni parladan Mevla'n hiçbir veç ile, hiçbir cihetten seni söndüremezler. Zannetme ki yani laimin lehminden hafifetle geriye çekilme, irşadına devam et. Üstazımız bazı iftiralara uğruyoruz. İftiralarımız da sırf neşkeli sohbetlerimize tahammül edemeyenlerin hasetlik, hasetlik damarları alayana gelerek çatlayırlar da nasıl bunu hangi iftirayla üstazın gözünden düşürür diye çabalayan insanlarımız oluyordu. Allah cümlemizi ıslah etsin. Öyle öyle hakaret düşündürdü. Yani tarikattan zillet dilecekti. Aleyhimizle uğraşılırdı. Kanatımız olsun ecinli tasallutuna uğrayıyordum. Üstadımın kaygısından bu cevimdeki hep yani ecinli tasallutunda. Yani bu kadar hakarata uğrayıyoruz. Sırt da kendi kanadımızdan yiyoruz kurşunu. Yani buradaki bulunan kardeşlerimizin bir ikisinin kalbine zor geliyor. Ben niye konuşamıyorum? Ben niye dimiyorum? Ben niye şöhretlenemiyorum? Merem, ben ona dinemiyorum. Onu hakaratla, iftirayla mahve çalışacağım diye ve çalışıyor. Allah muvaffak etmesin inşallah. Allah Allah Allah. Bu üstadımızın huzuruna vardım. <gülüyor> İftiralar çok büyük oldukça Birisi esnaf olsa, dağın üstüne düşse dağı eritir yani mahvime, bütün talihata haliyyeye giden insanları mahveder. Bir tecihinin çıktı bu kadar çok. Üstadın huzuruna vardım, murakabaya aldılar. E, olanı açıkta söylemek lazım. Vücutun bir apartman gibi olmuştu karşısında. Birer birer geziyor böyle kalbe giriyor, ruha gidiyor. Ayanın sesini duyuyordum böyle. Böyle bir tak tak böyle yürüyüyorum. Elhamdülillah diye. Elhamdülillah diye gözüm açtı. Ne ayak hafune lev meselaim. Layimin leviminden korketmeyiniz. İrsadımız da devam eder. Oy ne yani bu ayetle hangı cehatırma geldi? böyle karazı, alazı Allah içimizden kaldırsın. Allah, Allah bizi birbirimize sevdirsin inşallah. Yani estağfirullah o kurdurmuşsunuz. Yani, müminler birbirinin kardeşi. İnnemel müminune ihve aslihu beyne mümin Müminin kardeşi diyor Allah-u Teala Hazretleri. Yani böyle topraktan kardeşe benzemez. Yani dinimizde kardeş, imanımızda kardeş, canımızda kanımızda kardeş, Hazreti Adem'in oğluyuk kardeş, Hazreti Habbe'nin oğluyuk kardeş, İbrahim aleyhisselamın silsilesinden gelir kardeş, Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olduğumuz için kardeş, imanımız olduğundan kardeş, İmam-ı Azam'a bağlı olduğumuzdan kardeşi, Nakşi tarihinde, Gadisi tarihinde Süher verdi, geçtiği Gülşan'ı, halveti, celveti bütün Turit-i Aliye'den bulunduğumuzdan kardeşi, efendiler gibi bize hatta evlat olduğumuzdan kardeşi elhamdülillah, onun için akraba gibi böyle anneden, babadan baban kardeş gibi değeriz biz elhamdülillah Zat diyor ki Allah, bu zata diyorlar ki Allah yolunda laimin, levminden havf etmez. Azimetle amel eder. Azimetle amel eder. İzah, izah vermek isterse vereyim. Azimetle amel, ruhsatla amel. Şeriat-ı garray ahmediyeyle amel eden ruhsatla amel eder. Bir de üstüne tarikat aldılar, o elbiseyle yiydiyse Azimetle amel etmesi de lazım. Ağlayamıyorum. Ruhsatla amel, fetvalarla <gülüyor> amel. Azimetle amel, tarikatça bir ki tesavvuf. insanları <gülüyor> yaparlar. Bunu İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh bulaşan zelce kadar bir, affedersiniz, bir pisliği yıkıyor. Ya imam fetva verdiniz ki bir hem miktarı kadar olmayınca namaza zarar vermezdi. O verdiğim fetva bu takvadır buyurdular. Yani bu azimetle amel. Bir e, tarikataliyeye giren bir kimse bir kimse altı saatten fazla uyku uyursa azimetle amel etmez ruhsatla amel eder. Bir Tarikat-ı Ali'ye eden bir kimsenin ineyi, yavrusu, elin bağı bahçesinden bir şey bulunur da şeriat yemesine müsadef ederse bu ruhsaktır. Tarikat da olsa yiyemez başkasına vermesi lazım, azimettir. Fetva mezheplerimizde, afirasınız, taşlaya çıkıldığı zaman küçük su yolundan kurutmakla, Dörtte birini mülevves etmeden orta parmakla sıyırıp şöyle elinin ucunda kuruşmakla namaz caiz. Karayet yani e, dikkat edilirse. Lakin tarikatta suyla yıkanmayınca olmaz azimetle amel. Mutlaka taharatını e, yapmak lazım. Sadece de o dersin okunduğunda gelen vesveselerine taharatsızlıktan gelir o. Hemen kitapları emreder, elbisenin değiş, normal bir suyla husret bir gizli yere otur, istiğfar çek ve gelsin yani temizlen, o inkıbaz hali, ilbisat haline dönsün. Onun için dikkat etmek lazım. Bu zat daima azimetle amel eder, hastaları ziyaret eder, çok ağlayan ikvanlarımız var. Zenginlik yok azına kadar çıkmış defesini aşanlar var, hem fakir hem yapaktır bekçiler var. Yani bu senin kardeşin mi? Düşünce niye gözünden düştü böyle? Evet ben kardeşim diyor bunu. sen malınla bir kimseye yardım et nasıl? Senden yarın ahmete kim şefaat edecek? Yani kime şefaat edebilirsin? böyle kardeş olur mu? Senin malın senin içeri benim malım benim. Tarikatça benim malım, senin, senin malın benim. Hakikatça ne senin, senin ne benim, benim. <gülüyor> Halide Zülcelal'ın. Benim verdiğimden ver diyor Allah tabi. Benim verdiğimden ver, kendi kazancından verme. Sen kazanmadın, kolunu, elini, fikrini, zekanı, her şeyini ben verdim. Ben verdim, malını, servetini, samanını hep ben verdim. Benim verdiğimden ver kulum diyor Allah. Ben sana sermaye verirsem, senin koynuna verdiğim sermayeden şu adama bin lira verdiğince hiç kaygılanmadan, çelektir şey etmeden verirsin. Yani, çünkü benim sermayem öbürüne veriyorum. Allah'ımız da sermaye benim diyor. Sen de benimsin, malım da benim. Zekatını ver, sadakamı ver, düşen ihvanları kaldır, bir şey olmaz, korkma. Öte yandan, 1'e 10, 1'e 700, hesabı verirsiniz. Hem sevabı çoğalır, hem de bereketi çoğalır. O zatı böyle konuşurken diyor, hastaları ziyaret eder. Salifini ahseni halde, ikmali minval üzere terbiye ederdi. Salipleri azarlamayla, gümrünü kırmayla, rencide etmeyle terbiye etmez. Gayet güzel ahlakla terbiye ederdi. Evin yani, sürdükmüyorlar filan, olmaz. Sen irşad oldunsa gülerekten onu irşad edeceksin. İrşad bulamadığın için ona hakaret etmiş olursun günah olur. Günah olur. İyilikle, silmen katag, wafo'am men zlemek men haramek, men ve Bu hadisi şerifin içerisinde cemii akladın tecemü etti buyur peygamberimiz. Bu ahlakla, bu hadisle kim amel ederse bir iznillah cennetlik o kimse. Nasılmış bilberle verelim, tezçe konuşayım, çoğalıyor cümleyi onun da. bir iznillah. ak, sizden sılayı kat eden, sizin evinize gelmeye tenezzül etmeyen, ihvan bağlarını, akraba bağlarını kıran, Kimsenin evine sen var, onu sılayı rahim yap da gümrünü al diyor Peygamberimiz. Ben böyle yapardım diyor. Ben yapamam efendim. Yapamazsan Peygamberin ile ahlaklaşamam, hiç burnunu kaldırmak Ben iyi insanım diye. Terazı bu ad. Yani sılayı itmeyeni sılay edeceksin Niye? Değil. O ben varırsam beni azarlak, bunları diyen hep şeytan. Şeytan nefis, şeytan sıfatlı insanlardır bunu. Vardıktan sonra o adam erir adete. Mutlaka varmak lazım, sılman katağı. Dolaya uzun uzun bahisleriz ki olmaz. Çevirelim böyle devam eder inşallah. Vafu ammen zalemek. Size zulmedeni siz affedin. Size zulmedeni siz affedin. Olur mu zulmediyordu affedilir mi? Affedilirse peygamber aklı adında olunur. Af verilmezse peygamberin ahlakına gayri ahlakta bulunmuş olursun. Allah Allah zor koşuyorsunuz. Ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali buyururlar de. Sahabe-i dediler ki, Hazreti Ali'yi çok diyorsun ya Muhammed aleyhisselam. Damadın olduğundan mı? Yeğenin olduğundan mı? Harplerde aslanın olduğundan mı? Neden oluyor? Biz bilemiyoruz. Bizden artık fazileti ne Ali el-Murtaza'nın? <gülüyor> e, kendi ortada yok dedi Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden soruyorum, size bir zulmeden olsa siz ne yaparsınız? Affederek ya Rasulallah. Aynı adam yine zulmederse ne yaparsınız? Affederek ya Rasulallah. Aynı adam yine zulmederse ne yaparsınız? Sahabe sükrut yalan söyleyemezler. Yalan söylese Cibril-i Emin'e filan kişi yalan söyledi. Kalbinin demediğini diliyle dirildi. Derhal haber verir, korkularından seslenemezler. Hazreti Ali için yılında e da boğuştular. Ya Ali, İki Cühan Güneş'in Muhammed Aleyhisselam oldu. sizi istiyor. Boğuştular. Hemen zıhta elbiselerine gelmiş, kılıcını dağıtlar. Gelmişler. İlk seri emir halb için geliyor yine öyle zannettir. Fedake edi ve ümmi ve nefsi Muhammed. Annem babam da bu canım kurban olsun. Bir harp için ne mi çıkıyor bu? Hayır hayır. Şimdi oturun bir şey sual edeceğim ben ya Ali. Allah dünyada göremedik. Ahiretten doyadık. <gülüyor> <Amin. gülüyor> Sultani enbiyamızın aşığı. Çari yâli güzinimizle böyle bir topla ya Rabbi. Amin. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Ya Ali, ah, radıyallahu Allah'a size bir zulmeden eden usta ne yaparsınız? Affederim ya Aynı adam yine zulmetse ne? Affederim ya Aynı adam yine zulmetse affederim ya Rasulallah. On defa oldu. On defa oldu affederim diyor. Onuncu da Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, canım size kurbanız. <gülüyor> Allah'a yemin ederim ki İkimiz at diyamet kadar ömür girse, bu sualı mütemadiyen sorsan yine afflerim yine afflerim Başka gelmiyor gönlümden ya Resulallah. Demali bu ahval hakkında hiç söylerim. Bu Allah şahadeti. Bu ay bu kadarla. Bu tedir bu kadarla yapalım geçelim. Silman katak. Vahhum men zalimet. Vahum ki n Evet, hadis. Cemi ahlâğın burada tecemmu eder diyor peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem). "Va'tı Va men haramet sizi mahrum edene siz verin. İstediğiniz zaman, hacet istediğiniz zaman, öndüç para istediğiniz zaman, herhangi bir şey istediğiniz zaman sizi kim mahrum ederse günün bilimde altın kapılının ağaç kapılıya işi düşecek." O da size gelecek, bana dönüş çocuğu da bağımızı babamızı bahçamızı diyecek. Şu işimizde çalış diyecek, sen fakir olsan da he? Bu İslam ahangi muhabbeti böyle devam eder. Bir kıyas yapalım da diyor, sosyalist dostum diyor. Bunlar yanılıyorlar ve küfre varıyorlar. Çünkü Halide Zül Celal enginliği ki birbirine muhabbet etsinlerdi. Zenginin fakire işi dursun yalvar yalvarla kabarsın, böyle her şey işimizi gör. O ona para versin böyle sevişme kaynaşma olsun diye Allah bu karada halk etti kulunu bozamazlar inşallah, bozamazlar inşallah. Bozmak niyetinde olanları İslam ahlakını bozmak arzusunda olanları. İslahları mümkün olmadığı belli olduğu ortladılar, Allah Kahhar ismiyle kahresi, Kahhar ismiyle kahresi, Kahhar ismiyle, ismiyle kahresi. Sizi mahrum edeni ne siz verin buyuruyor Peygamberimiz. Yani kim mahrum ettiyse ben ona verdim. Ben veremem efendim, filan gibi vardım tükeninden para isterim. İstanbul'a gidecektim, Ankara'ya gidecektim, vermedim birkaç gün sonra geldi geldi. Vermem dersen Sen geçen bana niye gelmedin dedim. böyle diyersen peygamber ahlakında olmaz. Ben sana diyorum ki peygamber ahlaklı olalım da kurtulalım diyorum. Allah bize de size de aynı ahlakla tahalluk etmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. <gülüyor> Buraya da geçiyorum böyle. men men'ese ilik. Kötülük edenlere iyilik edin, buyuruyor peygamber. E. <gülüyor> <gülüyor> Size kim kötülük eder? Siz onlara iyilik edin. Bu Peygamber ahlakı. Yapabilir misin? Yaparım Allah'ın inayetiyle. Dedim bu Peygamber ahlakıyla ahlaklaştım demek. Yapamıyor mu? Yapamıyorum. Peygamber ahlakına ahlakın benzemiyor, kusura kalma. Terazı senin elinde, kendi kendini tartacaksın böyle benzer miyim benzermez miyim, o ahlaba ahlâgım benzer mi benzemez mi? Bu i̇ki gündür Hazret-i Ali Efendimiz çok dilimize geliyor ve yine misal ondan geldi. Ne yapayım söyleyeceğim, Hazret-i Ali el-Murtaza radıyallahu anh Efendimiz'in yine bir vakası, minareklılıklı bir kafiri, ev tavırlı bir kafiri hadde yıkmıştı böyle, uçurdu, beyıldırmıyor. Gittiği zaman dizlerini Hazreti onun kollarının üstüne çöküyor. Kılıcı da boğazına tutuyor şöyle. İbni Ammin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Ali Yelmurtaza'yım. <gülüyor> Allah'ın vahdaniyetini Muhammed aleyhisselamın misaretini kabul ettin. Boynun kurtuluyor. Yoksa geliyor boğazın gitti diyor bakıyor, iman etmeye gönlü gelmiyor. Kesilip yürecek Son hakaret olmak üzere yüzüne olsun tüküreyim diyor. Hazreti Ali yüzüne layık olmadı halde tükürüyor. Gelmemiş tükür ama hırıcı kaldırmışlar ve şöyle oturmuşlar. Perişan bir vaziyette ayağa kalkmış, kafir varmış yanına, yani Beni daha çapık keste, canım çıktığını bilmiyim diye yüzüne tükürdüm de, ne beni kesi vermediniz de, ve affettiniz? Peygamberimizin hadisine uymak arzusundayım. Kötülük edene iyilik et diyor. İman etmem diye sen kafan gittiği. Yüzüne tükürünce belki nersimin ağırına gider de, yendi şahsım için seni kesmiş olurum da kötülüğüne kötülük etmiş olurum. Ustam dinindeki ahlata aykırı gelir ve yapmadım ve affettim sana acil edilir. Ben neye gideceğim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Rasul. kelimesiyle cümlemize hüsnü hatimeler tevfik etti ya Rabbim. Canlarımız hulkuma gelip el el ile ayak ayakla cöm'i alsa birbiriyle elveda elfrak dediği gün gözlerimiz semaya dikilip yavrularımız boyun bittiği gün Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah diyerek çana nasıl saygı Allah Hadesi bitirmiş olduk. Ben tekrarlıyorum. nasıl içinden teypim yazanlar olur. Sılmen kata'ak ve fuammen zalemek ve altımen haramek ve ahsinmen esaya ileyk sadaka Resulullah ve eteve habibullah. Onun manasını konuştuk burada. Üstadımız Büyük Efendimiz Mevlana Halid ziya Bağdâhi'nin ahlaklarını konuştuk. Bu da geldi ahsen hal, ecmeli minval üzere müritleri salikini terbiye ederdi. Halkın kesleti haktan işgal etmezdi. Meşgul etmezdi. Halkın çokluğu onlarla konuşmalar, görüşmeler Allah'tan gaflet, Allah'tan gaflet vermez. Daima huzuru daimde olurdu. Dışık olup insanıla kalbi olup yezdan olurdu. Dışı insanla olurdu, kalbi yezdan ile, Allah'la olurdu. Şahin Akşı Bende Efendimizin buyurduğu gibi olurdu. Zahiri bir halk, batını bir hak olurdu. Zahiri halkla olurdu, batını Allah'la olurdu. Rabbimiz biz ikimiz de öyleyse inşallah. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kestret de halvet bile diyorlar. Keserde halvet olmama olmazdır mutlusu ve lazıtlara çok mutla halvet bulmak lazım. Yani şehir içinde dahi dolaşırken la power ve la kuvvete illa billahi la -il unutmayın diyor. Kafirler lahar bitmiş gibi sevaba nahi olursunuz. Çünkü ehli i işte sokaklarda dolaşan orada huzurlu dolaşırsanız çok rahatınız olur. Halk zikiri olanlar, bunlardan faizelenirler. Cenab-ı Hak ruhani hizmetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Mevlana Halik Ziyayettin-i Bağdadi Kudüs'e Sirrahul Aziz Kadir'i Süher verdi, geçti tariğimden Halife. Halife, Sultan-ı Enbiya Efendimiz Medine'yi i e davet etti, Hicaz yapıldı. 70'ti. Medine'ye Tahir, Medine'ye Tahir'e geldiler. Birisi abdest alıyor. Abdest alıyor baktılar. Abdest ana. İlki kollarını yor sonra yüzünü yor. Abdest alanı. İlki kulağına verir sonra başına verir. Ayağını yor ondan sonra ta ağzına verir. Yani abdest tersine alıyor, karışık alıyor birisi. Çok zavallılar diyor. Çünkü Kur'an'da hafız, hadiste alim, tersirde alim, vicimde alim, nisahlar her taraftan tamamlaşmış. Allama yani Mevlana Halit. Tarikatın içinden de halife her tarafı ilm dolmuş bir zat-ı Allah şefaatinden ait. Bunu görünce bu cahil biçareler diyor. Böyle abdest almayı bilmediği halde hacca gelmiş, yazıklar olsun diyor, kalpen diyor. Abdest var diyor, yakasını tutuyor. Ya Mevlana Halit, tecrübe olunmadığını neden biliyorum da bana dahil ediyorsun dedi. Yani abdest caiz değil mi böyle, tertibi bozuluyor. Namaz kılınır mı diyor böyle, kılınır diyor. Çünkü her ağzı yıkanıyor. Yalnız tertibi bozuluyor. Tertibi de biz ricalı gayi de seni tecrübe için Allah bizi koydu. Mevlana Halit görür gözünü, görmez gözünü. Tecrübe edin şunu dedi, seni tecrübe edin yok dedi. Niye birden dahil ettin kalbim dedi. Bir de kendi kusurunu düşün derim ederim dedi. Estağfurullah ila <gülüyor> vakti. Ellerine kapanıyor, o beğenmediği... Yüzlerine yüzünü sınıyor, ha beni affet ve irşat et. Ya istaz diyor, hayır biz irşat mutlul, irşat değilik. Onlar ayrı, biz imtihan memuruyuk. Yani ricalı gayetlik böyle dolanıyoruz, sizleri imtihan ediyoruz. Bir daha böyle şeyi Mekke'ye varınca yapma, diyor. Peki, bunu Mekke'ye gelmişler. Sabah ayın geliyorlar, bir deve kesme, sevabına nail oluyoruz diye. Oraya varmış oturmuş, delail Hayret okuyor, Beytullah'a nazar ederek böyle sevaba nail oluyor, diye. bir havam kıyafetli bir zat Mevlana Halit'e görünü dönmüş, Ona böyle kafasını sallıyor şöyle yani anneden yavrunun yemesinden süt istediği gibi Mevlana Halit'ten bir şey istiyor gibi yalvarıyor biliyor. Şu adamın terbiyesizliğine bak. Beytullah'a arkasını görmüş. Bana ününü görmüş. Utanmaz adam dedi kalben. Kalktı yakasına sarıldı. Demek ki, Vedine-i Tahile'deki Sembihi ne tez unuttunuz? <gülüyor> Orada dimediler mi ki Mekke'de böyle şeye karışma dimediler mi? Dediler. Hem senden soruyorum, İmdallah, Beytullah'tan senin kalbin daha eftal mı? Eftal değil mi? Bir mühürü, kamilin, müttakilin kalbini Dil bedest ağ var ki hacci ekberes, e sezaran kabeyi kilbihiteres, kabeyi günnet xaliği azeret, il nazar jahi celili ekberes, değil mi dede? Dil bedest ağ var ki hacci ekberes, bir gümül yap ki o gümül yapmaklığı sevabı hacci ekber sevabı olsun. E sezaran kabeyi kilbihiteres, bin defa gel uçurmuş da. Sen yakmış gibi bir gümül yapmanın sevabı, bir defa Beytullah'ı yakmış gibi sevap olduğunu bilmiyor mu dedi. Evet. Kabe-i Bünat Halil-i Kabe'yi dina eden Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam değil mi? Dilnazar Gâhi Celil-i Ekber'e, Ekber olan Halide Zülcelal kalbi yapan Allah değil mi? Neden sen böyle ettin dedi. Ayaklarına kapanıyor, ağlıyor diyor. Allah rızası için benim şu içimdeki vesveseyi alın. Beni irşad edin diyor aslında. Ben bu nefsimden öldüm yahu diyor. Biz irşat memuru değiliz. Allah'a yemin veriyorum. İmkanım varsa beni irşad edin. Ben de imkanın yok da irşat olacağın yeri olsun. Göstereyim ayağımın üstüne bas diyor. Ayağının üstüne bastım diyor, gözümün perdesi alındı, Hindistan'da Cihan, Abad, Gehle şehri gözümünümüne böyle ellerim, ellerim, ellerim. Nereyi görüyorsun ya Mevlana Halit'i? Bilemiyorum bir şehir görüyorum. Hindistan'da Cihan, Abad, Gehle şehri, Abdullah-i Gehlevi Hazretleri var, Nakşi tarihinin kutbul aktaplarından, o zatı bulmayınca bu kalbi invesvesesinin cildi mes. Demilim <gülüyor> Allah muhafaza <olmayan> ediyor. <gülüyor> Gideceksiniz. Bundan hemen hac mı yapayım devam edeyim der misin? Yok. Siz onlara onlara da siz lazım Sizi gelinler bulurlar, götürürler, Ben gitmem diye. Yani git onlarla beraber. İyi mi diyorum? E geliyor. Evlerimize geldik diyor, Şimdi Hindistanlı döve çekerek geldiler. Esselamu aleyküm, ya Mevlana halim, Hindistan'a gitmek istiyor musun? Evet, gidelim halim. Müderrisliğine ettim, terk ediyor, Bismillah diyor, devam ediyorlar. Çok uzun yol. deveyle çok uzun yol geliyorlar. Yani kitapların dediği hatırıma gelmez mi bilmiyorum, Allahu alem. 10 ay kadar devam edenler, gelenler böyle, mütemadüye gidiyorlar. Gidirkene yolda mübahese-i ilimler olur, suallar, cevaplar olur, hepsinin üzerine faik olan Mevlana Harik, daime çıkar, suallara cevap verir. Kitapta çok uzun kısaltayım, üç yerde üç karar veriyorlar. Mevlana Halid'in ilmi hızlı yağan yağmur gibi diyorlar. Bir yerde diyorlar, bakıyorlar ilmine çok o ciberi mezheplerine'yi, neyi, sünni etmiş. Sohbetinden yani habutva olmuş hepsinde onlar diyor ki Mevlana Halid'in ilmi hızlı akan e, efendim Kuşu kalkma derecesinde hızlı akan bir duymak gibi zannediyor dediler, ilmini. Daha müyde diyorlar ki, Mevlana Halid'in ilmi, sahili bulunmayan bir gönüze benziyor. Allah şefaatliğine ait geliyor. Kırk gün kalmış diyor. Yani cihan abad dehre şehri kırk gün kalmış, şehri bunun kokusu gelmeye başladılar. Diyor. Kırk günlük yerden kokusunu alıyorum, mesd oluyorum. Arabı ve Paris'i şeylerle çiğfını devam ediyor, methediyor. İçer risaneler var hakkında gidiyor efendim böyle. Kırk daha gittikten sonra varıyorlar. Bevezi çekiyor, geliyor, kendini şuradan mı tutbal edecekler, burada mı? Abdullah'ı, Dehrevi azgatları bütün müridiyle kendini de karşılayacak diye bekliyor net dahi duplamaz. Hiç kimse yerinden duplamaz. Efendim tekkenin halısına kadar giriyorlar. Oraya dineliyor. Kimse iltifat etmiyor. Haber gönderdi dedi ki Mevlana Halid geldi. Kabul buyururlar mı? Halvete alırlar mı? Ne birden halvet olacağımış dedi. Şah Efendi aldıkları. Halveti miyden göreceğimiş dedi. Efendim hizmet istiyor, yani halvetli olsa bir hizmet buyurun, hatırlasın ihvanın, binlerce müridin abdestte çıktığı, abdesthanelerin sünnet olsun diye üç, beş, yedi taşlarla silinti yapılır, ondan sonra suyla taharet edilirmiş, sabunmenin çöpüp bulunmadığı zaman, Hele bir şey devmesin diye, o pis taşları yıkamaya devam etsin Mevlana Halit diyor. 39 gün aynı o taşları, o silinti taşları yıkama ile meşgul oluyor. 39 gün olunca nefis dayanıyor diyor ki, 3 tarikattan mezzüsün, Kur'an-ı Kerim'e hafızsın, tesdire vakıfsın, muhaddissin, hadisleri tefsire etmeye kadilsin, Ruhul beyan tesirleri, ruhul muaniler, Kur'an-ı Kerimler, hadisler, seni hiç şahit etmedin de bir cahilin kapısında yüz numara taşlarını yıkan, yazık olsun, hafiyyetsiz adam diyor kendine. Ayak taşları vur, çek buradan diyor. Ey nefis, seni buraya sokanı alın, ne çektin? İmkanı mı var? Seni buradan çıkalım, gitme yahu, gitme. Son, çünkü kesilecek kurban, elini ayağını bağladın mı bıçağı görünce nasıl debelenir? Öyle debelenmeye başlıyor nebis. Hiç debelenmez, seni keseceğim diyor. Hiç kıprama. O zaman suyla yıkıyordum, şimdi parmağımla o pis tek kazıyacağım diyor. Böyle kazmaya başlıyor. Üstazın eli tek keden susunarak elini <gülüyor> tutuyor. Dur ya mevlara kalimde, dur ne artık diyor. Çık oradan çıkıyorlar. Yine halvet müyesser oluyor. Mutlaka su taşın nefsinde bir bakiye kaldıysa o da mahvolsun da ondan sonra gelin diyor. Daha kabul edemem diyor huzuruna. Daha kabul etmiyor. Sen diyorsun ki, Efendim bize hürmet etmiyor. ya okuyorum ben kazanamıyorum. Bir çizik nefsinin, nefsine, cesedine inmenin ucu derse göklere hoplayan bir adama feyiz gelir mi? Kırtlarına kadar nefis olmuş da feyiz gelir mi? Her tarafın denlik olmuş da feyiz gelir mi? Dolu desteğe, cedre kadar su girer mi? Bunun için olmaz derler Allah içi yüzü boşaltsın inşallah, bize devazolar versin. O yolda hizmetler nasip etsin inşallah. Der ki yedi sekiz ay kadar oldu, su taşıyor, bir gün huzuruna istediler. Bir teveccüh etmede azam oldu. kavis azam oldu, on ay kadar kaldıktan sonra Halit Vürüt, yani Halit bizim çok yükümüzü aldı üstüne ve müsaade ettiler o memleketten. İstikbal etmeyen İstikbal etmeyen Abdullah-ül Hazretler, ve Hazretleri Bütün müridiyle beraber Yedi fersah müne diyor, teşrih ettiler. Mevlana Halid'e kılavuzladılar. Ya Mevlana Halid! Haydi yüklendin geliyorsun. Çok düşmanların olacak, daima muaffak olacaksın bu kadına. Dünyeliyle bir şey ister misin soruyorum. Hemen, tamam, müridler ilşaat için dünyada lazım dünyada olsun. dünyada da Yani el gaya canının eli ve mâ rameyte idrameyte Allah ramâ olmuş el. Yani Habibim, Muhammedim, o el senin değildir, o yedi kudretin kudretindir, o benim elim diyor. Sen atsanız, onda topladığın kumları birkaç insanın gözüne dolardı. Ben attığım için diyor, o el benimdir senin değerli, benim kudretim vardı o elde, hey kafirin gözüne kumu yerleştiren benim diyor, senin zannetme ben ve mağrameyte, idrameyte, velakin Allah arama. Sadık Allah'ın Azim. Senin ayağına bir kuvvet verdim Hadidim, Muhammed'in, tadil anda sizretin müntihaya yükselttim. O ayak senin değerli, benim kudretim idi o, sen yükselemezdin. Sana öyle bir kulak verdim ki, Hatta sidretil müntihada aşağıda yürüyen Bilal-i Habeşi'nin ayağının duyuruyordum sana. Yani kulakları veren ben idim abibim. Sana öyle kuvvet verdim ki sidretil müntihada her zaman hizmetimde bulunan cibril bir parmak daha gelirse yanırdı. Seni yakmadım yanıma kadar istedim. <gülüyor> istedim. Onun için Rabbimiz öyle kullar var ki Rabbimiz ayağı ben olurum, gözü ben olurum, kulağı ben olurum demin ağzı, yani gözüyle benim kudret, gözü benim kudretimle bakar eli benim kudretimle tutar, dili benim kudretimle söyler kulağı benim kudretimle dinler, ayağı benim kudretimle yürür. böyle kullarım var benim diyor elhamdülillah Allah o kulları bize sevdesin yarabbim yani bizi o kullardan etsin desene ben kendime ümidim az İlalınız hüsnü zanneden kardeşlerimin karşısındayım. sizler ve bize Allah müyesser versin. <Gülüyor> <duyalarımızı> kabul etsin. <Gülüyor> Mevlana Halidimiz gitti. Yolda diyor, yolda bir var, benden selam söyle görüş diyor. Oraya geliyor, soruyor. Bütün şey harap olmuş. Bir yere nakletmişler. O zatın muntifasında oturamıyorlarmış bu ucaktan oturur, kimse görüşemez. Sen gelersen git diyor. Pek geliyor ve geliyorlar. Geliyorlar, Uzak bölündüğü zaman görüldüğü zaman ayağında zerre kadar can kalmamış mevlana Hakalidir. Allah'ın nasıl bir kulüysa o da öyle bir kulüymüş. Yani Hızır Aleyhisselam'dan soruyorlar. İmam-ı hakkında ne dersin? Kutbul aktaplardandır diyor. Ahmed İbni Hanbeli hakkında ne dersin? Sıttıklardandır diyor. İşte hafi hakkında ne dersin, onunla Allah arasına giremiyorum, diyor. Allah'ın öyle kulları var, onunla Allah arasına giremiyorum, bilemiyorum makamını diyor Huzur Aleyhisselam. Onun için Allah'ın böyle kulları var, kim olduğunu ben de bilmiyorum. Kitapta böyle yazıyor, geçiyor. Ben diyor yine diyor, murakabamını bırakarak, şıkıma râb-ı tayyiptir. Abdullah-ı Hazretlerine ayaklarıma can geldi ve görüştüm. İlk Konya'ya geldiğim sene, fakire de oldu bu hal. Bizi Allah afiyet versin, o Saraç Hacı Mehmet amca Mevlana'mıza götürdü. Yeni geldiğim şehir ve yeni girdiğim Mevlana. Kapıdan girdiğim zaman, ayağımı zannettim, bir arşın kadar, bir metre kadar yukarıya çıkmış. Can, takat, ta, gezde kadar kalmamıştı. Amca koyup geliyor, gelsene diyor. Ben daha ağıraktan onu istiyorum sen buraya geldin. Canım gemi gelmiyor diyor. Bir adım atsam ağzı üstün kapatacağım Mevlana'nın hürmetine. Yazdık olumdan çünkü büyük zat günahlarım hep gözüme görünüyordu. Beni huzuruna kabul etmiyordu. Sơnan sürünüsünü varmıştı. Biz de Beyt-i Şerif'te olduk. Beytullah'a 21 sene evvel gençliğimde gitmiştim. Şimdi heyuğla gibi bitirip çıkıyoruz, o zaman kapıdan girdik yedi kişilik saydı, derin birbirimizi zengin etti tutuyor, fakir Beytullah'ı görünce ayaklarımda can kalmadı, her bir günahım dağ gibi olmuyor başlara böyle gözümde. Varmama imkan yok, benim gibi alçağı kabul yetmiyor. yani böyle durdum kaldım. Şimdi gelin baktım, ne ketsene yahu diyorsun lan hanım ki diyor, hemşi diyor, diyor imkan yok geldi elimden tuttu değil mi? Gözüm ayrılmış, böyle mi yani yaşlı götürüyor. Sürüye sürüye götürdüler huzuru köyde. Daip de öyle dedim Allah ziyaret ettirdi. Yani Mevlana Halid'imiz de müzahata varamıyor, ben Rabut'a da hatırıma gelmedi. Daha yeni mutalihalarından geçtiği için şimdi biliyorum. Rabut'a evince zatın yanına varım diyor. Halid'i zülcelal sana gazisi azamlık nasip etti. Aleyhinde çok hakaretler olacak. Her zaman da muvaffak olacaksın sınvatla edecek Allah seni muvaffak edecek. Geldiler efendim Bağda'da, ilşadına meşgul oldular. Uzun bahisten, hiç tükenmez. Ondan sonra orada mektabdan hakaret ettiler. Aleyhinde neler yazdılar, sürgün ettiler oradan. Diyarbakır, Halep, Şam böyle gittiler. Hikmet varmış, oraları bütün inşa etti, geldi. Anadolu kısmına Nakşit tarihinin nasip olması Mevlana Halidimizden geldi. Allah şefaatine nail etsin. Daha yeni onun kendini, menkubatını söyledik. Şimdi evitlerini vereceğiz. Teyplerimizin şeritlerine sahip olun Devam etsin inşallah. Açılalım bir aşkla eşhedü. Eşhedü. Gümlemize hızlı hatimeler tevfik ettiler. Tevfikinler yefik et ya Rabbi. Biri birilerimize bağışla ya Rabbi. Bizi imanla öldür üstadımıza bağışla ya Rabbi. Bizi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. İmanı kamil ile göçmeyi nasip et ya Rabbi. Mevlana Halid'in vasiyetlerinden Kusiküm bitak vallâin fiskizü vel alaniye özüm de iyice görmüyor, de ön gözlük alalım dedik, alamadık şöyle noksallarımızı Allah affetsin. Sizin de kulaklarınızı cenciyle ilerse kalktılar nazar edin, affedin artık. Evlatlarım diyor size vasiyet ederim. Gizli ve aşikar Allah'tan korkunuz. Yani Mevlana Halid'in vasiyeti bizlere. Gizli yerde olsun, aleni yerde olsun Allah'tan korkunuz. kelle ve sıfatı-ı biliyorsunuz hayat, ilim, seviyo, basar, irade kudret, kelam, dengidir. Allah'ımız gizliyle, aşikarıyla ikisini görmeden fark yok. Gecenin karanlığında, kara üzerinde, kara karıncanın hem yürüdüğünü görür, hem ayağının tapırtısını duyacak kudret var. Çünkü semiğ batar sıfatları var. Ayet-i cevap verelim. Estağfurullah bismillah. Ve nahnu akrabu <gülüyor> yleyhi min haddil verid. hadd verid damarımızdan size yakınım buyuruyor. Hâlık-ı Bunu şöyle kitapta gördüm de üstazımızdan geçenki geldiğimde sordum efendim. Hadd-i verid damarını anlayamıyorum hangisi diye. Şurada zannediyoruz bir şah damarı diyorlar. Hayır hayır o damara denilmez kalbin yanından çok yakın geçen murahaba zamanı lazım olan semalara kadar yükselen bir damar var orada. O damar murahabada kullanılır, nasıl tesis gittikleri direk gibi diyor. Böyle aksi tevezzüp oturur, sol taraftan ayağını çıkarır, böyle oturur, kalbi açar, o damar vasıtasıyla yedinci kat semağa kalkar, murahaba dersinde kalbini bir beyaz taş şeklinde arşi ağzıma dayar, e, rabıtayla yapmak feyzi ilahi kalbine gökülür. O damar, o buyurdu Efendimiz. Çok da izah ettiler. <gülüyor> Biz bilemiyorsunuz. tabi. Estağfurullah, bismillah. Ve huve ma'kum eyne me kuntum. Sadakallahu'l-Azim. Bunlarım siz neredeyse ben oradayım, vuruyor Allahu u Teala azadları. Mekenden münezzeh. Lakin ilmin sizinle beraberim. Şimdi aramızda ilmin böyle. Hepinizi bilmez. sıfatım içinizde duruyor. Yani gizli hiçbir şey yok bana. Yani bir gizlenip de günah etmeye gayret etmeyin. Açıktan görüyorum diyor Allah-u Teala aslanları. o kudret bende var diyor. Açıktan görüyorum. Halen sevdiği kullara bile bu gözü nasip ediyor. Fakat kim sıfatından kullarda bir seyim ayırmış kendinden asık yok. Yani irade, öğatından, kudretinden herkese bir iradeyi küçüğe vermeseydi, mahşerde şu az sormayacaktımış. Çünkü iradeyi küçüğü olmazsa hep kudretsem de ya Rabbi, benim elimde değer ki tıldırmadım, namazı kılmadım diyece Cekerlerin Ceberlerin dediği gibi. Çünkü iradeyi küçüğe verdi. Hiç kimse şu yer bırakıp da diğeli olmanca şu salına çıkıp yetesi üstüne aşağı atmaz. Hiç irade var demek ki günahiden ben diyelim diyemez herkes günahiden kendisi. Allahımız bizim ellerimizi, kollarımızı, cemiyet vücudumuzu günahtan mahvata buyurur. Bize irademiz de üstbet diyor. ve Allah'la ma kümeyine merkuntun. Siz ne deseniz ben ordayım buyurur Allah. Her halinize vakıfım, ol. diyor. Onun için böyle çok tersifli hareket edelim. Allah'ımız bu zatla bize, size vasiyet edelim, gizli ve Allah'tan korkumuz, gizlilere açıkta da Allah'ımız görüyor. İkincisi, ve bitilletü tağam ve kelam. Az yiyiniz, az söyleyiniz. Kamil olmak istiyorsanız, az yiyiniz. Ya bin Maas Hazretleri az yerdim oruçtan götürür diyor. Az söylerdim zikirden götürür. Yani az yemem de orucun için az yerdim. Aşağı bir çorba içerdi. Geleceğim çorba. Orucun yüzünden az yerdim. Az söylerdim zikirden evet. ötürü diyor. Allah'a ne kadar çok zikrediyordum. Zikren kesira buyuruyor çünkü Allah'ımız da. Zikri kesir ile beni zikredin diyor. Yalnız Doktordan reçete alan ancak o kadar ile zikir geldi mi daimi halini alır. Mutlaka kalp zikre alıştırmamız lazım. Tek olsun kalp zik zikredecek. Olur da bununla ölürsen vücutu toprak yiyemiyor. Efendim söylemiyorlar. Mum yalanıyor Bütün vücut toprağın tesiri olmuyor. Kalp zikretti mi? Bunun için müzikimizle beraber çünkü tarifler gibi hem müziklerimiz ilerken ilerken kalbimize vurur bunun bilinde böyle acele Allah Allah Allah Allah Allah demek Allah Allah bu düşünerek gözlerimizi kalbimizin üzerine çevirerek, kulağımızla da dinleyerek 500 bin dedim mi? Gezbenin ve çaydanlığın hava gazının üstünde olup da silbiri çalınca dururkena dururkena dururkena kaynayıp taşmaya başlı, bat, başladığı gibi muhakkak kalp kaynayacak bilsin illa. Az tutuyor da ondan yok da o tam yaptığınız yere koymuyorsunuz hava gazı da öteki bir göze koymuşsun böğründen izi kısınıyor. Allah Allah Allah Allah Allah demek böğrüne koymam. Allah Allah Allah yani kardeşimiz da istiyordu bir din kardeşimiz yani tarif etti zikre hazırlanmanın için evin çocuklardan ayrı olan bir yerini ihtiyar etmeli diyor ve temiz seccade üzeri olmalı bulunduğun yeri karartmalı yani elektriği çırayı söndürmeli göz akalı olursa kat açık olur Luz açık olursa kalp kapanır ve onun için. Seccadenin üstünde nur gibi otururken kafi değil, koku yağlarından büyüklerin sevdiği hangisiysa gül yağı, ondan da bir kokulanırsın vücudunu, kokular. Çünkü baiziydi, bislami kutlise raul hadis, ben derse oturduğum zaman ağzını gül yağıyla yıkamayınca Rabbim'in adını almazdım. Yani Rabbimiz zikrederken ağzını gül yağlarıyla yıkar, bundan diyor. Gül suyuyla ondan sonra zikre başladım. Her ağızla Allah'a zikredilmez diyertim diyor. Biz lavbala olduğumuzdan böyle oluyoruz. Biz dersi kendimize benzettiğimizden böyle oluyoruz. Biz tarife benzeyemiyoruz, tarifi kendimize benzeliyoruz. Onun için hareketimiz böyle oluyor. Gözlerimiz kapalı Kazan varsa kırmışsın. Kazayı olsa abdest aldıktan sonra abdest alırken hep ağzaya itilen günaha tevbe dışını abdestle, içini de istiğfarla temiz ettikten sonra sevcadeye oturulur diyor. Böyle temiz eder, oturursun. Gözün yumulu, tesbihin elinde. Günahlarını şöyle bir toplarsın. İnşallah sizin günahlarınız biziki kadar yok ki o evreniye sığmıyor kanatınız olsun, tek başıma gelmenize imkan yok, Böyle günahkar Rabbimize karşı, Allah'ımızdan affı mahfiret izleriz, bizi affetsin hafifli bir hürmetine, o günahları böyle yığın halinde, üst üstüne yığarsın, estağfurullah, suyunu üstünden gökmeye başlarsın, estağfurullah. Dedikse, annemden dinledim, babamı haber verirken, günahımı yurdum da diyor, istiğfar okudu mu da dağ gibi olan günah eriyor, mahvoluyor, eriyor, mahvoluyor. Amel defterinde en kıymetli amel istiğfar. İstiğfar, en parlak olan istiğfarmış amel defterinde. Onun için istiğfarı en verirler, tahvil eder, bismillah, günahları eritirler. 100 mi çekiyorsunuz bilmiyorum 111'e çıkardı efendi 111 mi çekiyormuş? 111 yene kadar yemik yemikten ayrılmalı yani estağfurullah ders bir kelle seni başka hale çevirmeli bir iznle bitti mi bitecek mi bazı zaman korkulur <gülüyor> yani istiğfardan Allah'ın lezzet hiçbir şeyden alınmıyor kardeşim estağfurullah. Yerine Efendiden emirsiz olarsan, içimizden biz Tövbeye basın orada, tövbe estağfurullah Hıcık geciksin diye, tükenmesin tesbih diye Yani o kadar tatlı gelir insana Böyle yaparsana, estağfurullah çekerken O 111 bitti mi? Ya yani inşallah günahta bitsin Yarın yine hiç o istiğfar yapmamış gibi O günahlar durur gibi Gümkünden daha fazla gözünü ona biriktirir, gözlerin onu görünce ağlamaya başlar. Huzuruna nasıl varayım ya Rabbi? Şimdi arkadaşlarımın ve kardeşlerimin içinde geldim. Çocuğu kucağıma almıştım. Çocuğun üstünden üstüne affelesin. Pislik bularsa affelesin yani. Cemaattan huzurdan ağaca. Şöyle görüversen etrafındaki adamlardan erirsin, erir. Bu üstünde pislikle gelmişsin de yıkamamışsın diye, mendille bastırır, derhal yıkarsın. Ne kadar günah ettiyse, kim ne yaptıysa, deve çaldıysa omuzunda yüklü. Ne günah ettiyse onun gengi yüzlerine yapışmış. Yakış, Allah'ın huzuruna öyle olaraktan varır. Ve elin namusuyla neyle alakalandıysa onunla çortlu halde huzuru ilahiyyeye varır. Yelin toprağından bir karış aldıysa, 7 kat yerin dikine kadar cinne kadar çıkar, boynuna takılır, ona, ona kuvvet veriyor Allah. Onu götürecek kadar huzuri ilahiyeye o toprağı sürüyü, sürüyü varıyor. Bu günahlarla varmak korkusu var kana, burada kana tevbe istiğfar de insan günahını karların erittiği gibi yerin ve güneşin erittiği gibi eritmeden giderse çok zor olur kanaatımız olsun. Biz gül gibi dahi olsak, vücuk kopardım mı bir iki saat sonra e, kurur, solar, bir toz haline gelir atarlar. Gül olsak dahi bir müşrik kamilin kalp makinesinde çevrilip gül yağı olursak iyi yaşarız. Yani biz üzüm keseriz, kardeşlerimiz gelince bağlarımızla gezerler. O üzümle asarsak daha tatlı oluyor bir mesele. İki ay geçtiğinde kuruyor, yemeğe de yakışmıyor. Böyle zibil oluyor, atıyorsun dışarıya. Ama onu bir kat tekneye dolduruyoruz, iyice bir çınlıyoruz onun içinde. Şırıl şırıl suyu akıyor, ereklerden, kevkillerden süzüyoruz. Süzdükten sonra ataşın üstüne koyuyoruz. Zankın zankın bir kestiriyor, kaynarıyoruz. Yeniden o çamurundan tahlil ediyor şerbet haline getiriyor, şiirlerini toplayarak kaynadığı kaynadığı, soğuru soğuru, bin beyaz şub takkan gibi, bir bekmez haline geliyor, yüklerde iyi yaşanıyor. Sen insansın, insan. İnsan ama muhakkak müşli Kamil'in, kat teknesinde iyice bir çimleyecekler, kazarlayacaklar, kapıdan burnuna vurunca kalacaklar, Mevlana, Halid-i dışarıya çıktığı, çıkardığı gibi çıkaracaklar. şimdi tek ikhvan göremiyorum, göğsünden kaka kaka çıkarıp da kırılmadan gitmeyecek, nefsime amma oldu diyecek, tek ikhvan göremiyorum içimizde. Yani, ilk gözü kırılır ve belki ihbara diyor ki, plence de cemaat ee, devlet, haberi mutlulsun, ayin yapıyorlar. Diyorsa tarikattaydı, yoğun göçüne kalktın diye bir numaralı muhbir olur muhbir. Sana da bak, bir ihvanı davet etsin, davetine vallahi yom diye. Ev geldi senelerce güzel. Biz böyle ihvanız, Allah kusurumuzu affetsin, tehlidimizi tahrik etsin inşallah. Aşk atasıyla da kaynamazsan, üstazın elinde aşk atasıyla da kaynamazsan, süzülmezsen bir kat gözlerden elemezler. Bir de elemezler, bir de elekten elemezler, bir de cülbetten elemezler de aşağıya çıkmazsan, kamilim diye kendime süs verme, Usulluyum ama bu yoldan ayrılmayacağım. Başı açıyum ama gelecek yerim yok, külahçı tükeninden başka yerine, giremem, dolan dolan oraya gel, Allah'ımız affedecek inşallah. Evet. Burada bu işi görmezsen, Rabbiniz Allah tekne gibi diyecek. Kabir birbirine kavuşup böyle orada ezecekler seni. En büyük geminin toz gibi olacak. Böyle ezecekler. Ondan sonra süzecekler. Günahları mukabil ile cehennemde zokur zokur beynini kaynalacaklar. Has olduktan sonra cennete alacaklar. Yoksa böyle kirli faslı cennete adaya giremezler insanı. Allah günahlarından arılarak giren Sübra-i Ebrara ilhak mııyorsunuz? İnşallah. İstiyor kardeşlerimiz. İstiğfarımızdan sonra la ilahe illallah tel melikul hakkul mübin. diyor. Gözümüz yine Allah'ımızı görür gibi. Gersin postum üstünde Allah'ımızı görür gibi diyoruz. Böyle diyeceğiz inşallah. Bize de size de böyle zevken nail olmak, böyle diyesine okumayı nasip olsun. Allah'ın adı olsun. El-ihsan entavdallah teanneke terâhu fe illem tekun terâh fe innehu yarake yani siz Allah'ı görür gibi ihsan budur, ibadet edin. Eğer siz Allah'ı göremiyorsanız, Allah'ın sizi gördüğünü bilerek ibadet edin. Buna ayıştır, işte geldi mi Allah? Allah, beni göremiyoruz, Rabb'imizi göremek gözümüz kâbe gelmez. Allah bizi görüyor gibi ibadet et, postun üstünde sene oturtmaz da feccâlenin. Böyle sallandığı hâli gelir, başlar vücut sallanır, da haline. Böyle alıştır da bak, tevhid bitene kadar dersinden alacağın belki almış olursun. Salavat-ı şerife okursun inşallah, 111'de salavat okurken, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna varmak istersen edebe mugayir olur. Üstaz'ın kübbasının altına gizlenerek tertip böyle onun hırkasının altında gibi Sultani ı Enbiya'nın Ravza'yı tayinetine bir zat kendinin şahsına Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ve sellem salli ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali ve Sahib Allahumma sallala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali ve Sahib Allahumma sallala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali ve Sahib ve Sallim. Ve rahmum kadar. Allahumma sallala Seyyidina Muhammedin ve Ala ve Seyyidina Muhammedin ve ve safi ve Allahumme salli Seyyidina Muhammedin ve ve ve Allahumme Seyyidina Allahumme salli Seyyidina Muhammedin ve alih ve safi ve Allahumme salli Seyyidina Muhammedin ve ve safi ve bir tecihimizin salatını kabul ediyorsan Ya Rabbi biz de kabul ettir Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem Ya Rabbi Sultan-ı Enbiya Şu meclisi fakir alemden haberdar et Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem Ya Resulallah As-salatu ve selamu aleyke Ya Resulallah As-salatu ve salamu aleyke ya Habib Allah As-salatu ve al ya Halil Allah As-salatu ve salamu aleyke ya Nebiyy Allah As-salatu ve al ya Amina ve Ayyillah As-salatu ve al ya Estağfurullah. <gülüyor> Yemin olsunumuza estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah teve. Estağfurullah teve. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Hep birimizin isteği yukarıda kabul ediyorsan, hepimizdikini kabul et, yarabbim. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, başka girecek kalpimiz yok, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. estağfurullah azim, ya malikel mülkil Allah